Ömer Seyfettin Eski Kahramanlar Büyücü Seslendiren Akın Altan Büyük Selahaddin kendisinden aman dileyen Kudüs'ü aldıktan sonra hiç durmamıştı. Şam'da biraz dinlenelim istirhamında bulunan askerine ömür kısadır. Ecelden emin değiliz. Cevabını verdi. Yayından çıkmış bir alev ok şiddetiyle yabancı Avrupalıların haksız yere benimsedikleri kasabalar üzerine atılıyor, müthiş matkaplarıyla deldiği kaleleri hemen zapt ediyordu. Kurtularak Sur Kalesi'ne kapağı atan hak düşmanı mutaasıpların adedi, Avrupa'dan gelen imdatlarla çoğalıyor, çoğalıyor, milyonlara varıyordu. Ama artık İslam'ın yüzü gülmüştü. Yıllarca süren zulümlerin intikamı alınacaktı. Şam, her gün yeni bir fetih haberiyle seviniyor, Camiler şenleniyor, Allah'a şükretmeye koşan halkı mabetler almıyordu. O vakit bu şehir, fazlalığı fakat mütarekesiz din muharebeleri yüzünden adeta bir Türk ordugahına dönmüştü. Sıkışan halifelerin, ürkmüş emirlerin seyrek saflarını doldurmak için Turan'dan taşan Bahadırlar tufanı sanki burada birikmiş, sakin olmuştu. Doğu tarafında kocaman bir Türk mahallesi vardı. Kılıçla, kalkanla, tolgayla eersizatlar üzerinde gelenlerin çocukları Arapça öğrenip medreselerde alim oluyorlar, medeni bir zevk içinde şiir, edebiyat, hikmet, ticaret sahasında yaşıyorlardı. Doğan Bey de bunlardan biriydi. Babası, Alparslan'ın en eski kumandanlarındandı. Üç küçük kardeşini 20 senedir görmemişti. Biri Kızıl Aslan'ın, biri Pehlivanoğlu Özbey'in, biri de Harzemşah dövüşün ordusundaydı. Kendisi hiçbir orduya girmemiş, gençliğini medresede geçirmiş, Dımış'tan hiç ayrılmamıştı. Etrafı yüksek duvarlarla çevrili büyük bir bahçenin ortasındaki harabe evinde yap yalnız oturuyordu. Çoluğa çocuğa karışmamış, kitaplarının üstünde ihtiyarlamıştı. İhtiyar bir hizmetçisi vardı. Yiyeceğini içeceğini çarşıdan o taşırdı. Kendi dışarıya hiç çıkmaz, kimseyle görüşmez, kimseyle tanışmazdı. Ama bütün mahalle, hatta bütün şehir halkı yine onunla meşguldü. Ne yapıyor? Herhalde ibadet değil. Camilerde görünmez. Niçin dışarı çıkmaz? Evine kimseyi sokmuyor. Niçin? Yap yalnız ne yapıyor? Ne yapacak acaba? diyorlardı. Meraklarında biraz haklıydılar. Çok defa, sakin beyaz duvarların arkasından yerleri sarsan patlamalar duyulurdu. Çocuklar, kadınlar, gençler sokakta küme küme dururlar, sık fıstık ağaçlarının tepelerinden havaya tüten kırmızı, sincabi, mor, yeşil dumanları korka korka seyrederlerdi. Halkın telkihininden kurtulamayan ulemalar da, hiç yüzünü görmedikleri bu münzeviye fahri bir garez bağlamışlardı. Katlinin vacip olduğundan dem vuruyorlardı. Şehirde her felaketi onun uğursuzluğuna yormak adetti. Kuraklığı, fırtınaları, yangınları, kavgaları, cinayetleri hep o. Büyücü Doğan yapıyordu. Ahaliyle ülfet etmediği dımışkın ruhunda yıllar geçtikçe Doğan dayanılmaz bir elem olmuştu. Büyük küçük Herkes ona levme diyor, lanetler yağdırıyordu. Yanılıp da bir gün dışarı çıksa ihtimal üzerine atılıp parçalayacaklardı. En umulmaz zafer haberlerinin verdiği neşe bile halka büyücü doğanı unutturamadı. Selahaddin geldiği zaman Emeviye Camii'nin önüne bütün dımışık toplandı. O namazdan çıkarken Ey Sultan! Bizi bu büyücü doğandan kurtar! diye bağırıştılar. Selahaddin hayatını cihatta geçirirdi. Yolu düştükçe uğradığı Şam'ın ahvalini iyice bilmezdi. Sarayına gelir gelmez yeğeni olan kaymakam Ferruhşah'ı huzuruna çağırdı. Halkın istemediği bu doğan kim? diye sordu. Bağalbek emiri Ferruhşah, vaka amcası kadar müthiş bir kahraman değildi. Ama amcasından daha adildi. Şairlere birçok kasideler yazdıracak derecede şeci, cömert, kerim bir zattı. Mehkuresi, hakla adaletti. Halka hiç ziyanı dokunmayan bir mutekif cevabını verdi. Sana şimdiye kadar şikayet ettiler mi? Çok defa. Niçin adaleti yerine getirmedin? Getirdim. Ne ceza verdin? Ceza vermedim. Tahkikat yaptım. Anladım ki bu doğanın hiçbir perde zararı dokunmamış. Aradım, halk içinde bana şunu yaptı diyen bir davacı çıkmadı. Öyleyse niçin yolumda bizi ondan kurtar diye bağırırlar ve ruhşah gülümsedi. Kaleler almasını, krallar esir etmesini, Ordular dağıtmasını pek iyi bilen kahraman amcası halkın ruhuna yabancıydı. ''Sultanım'' dedi. ''Bizi ondan kurtar'' diye bağırmaları, gördükleri bir zulümden, bir şerden değildir. ''Ya nedendir?'' ''Meraktandır.'' Maksatları ''Bizi meraktan kurtar'' demektir. Neyi merak ederler? Ferruhşah, doğanın yıllarca süren sessiz itikafını, asaletini, gençken medresede kimya ilmiyle hendese ilmine çalıştığını, gayet derin bir alim olduğunu, şimdi maddeyle, yanar cisimlerle uğraşıp bilinmeyen şeyler keşfine savaştığını amcasına uzun uza diye anlattı. Halkın mahiyetini bilmediği şeye kim bağlaması tabiydi. Bu zavallı adam kırk senedir, Merak ettiği bir noktaya ömrünü hasretmişti. İşte onu anlamaya çabalıyordu. Başka bir kabahati yoktu. Fakat Selahaddin, ''Canına dokunmayalım, buradan çekilip gitsin.'' kararını verdi. Vaka o da büyüye sihre inanmazdı. Ama halkın istemediği bir adamı şehirde bırakmayın, siyasete muhalif görüyordu. En vahiy bir şaiyadan kan, kavga, niza çıkabilirdi. Ve ruhşah hemen o gün adamlarını ihtiyar doğana gönderdi. Sultanın emrini tebliğ etti. Ertesi sabah evinin önünde toplanan halk büyük kapının açıldığını, yedeklerinde birer deve çeken iki ihtiyarın çıktığını gördü. Öndeki beyaz sakallı, kısa boylu, mavi gözlü adam büyücü doğandı. Birçok kişi ilk defa olarak görüyordu. Arkadaki kambur hizmetçisi. Onu zaten tanıyorlardı. Savrulan küfürleri, lanetleri duymuyor gibi ikisi de yere bakarak yürüyorlardı. Çöle çıkan caddeden gittiler. Açık kapıdan halk bahçeye üşüştü. Bağırarak evin her tarafını aradılar. Fıçı fıçı neftlerden, şişe şişe renkli sulardan, türlü türlü tozlardan, ne olduğunu anlayamadıkları bir takım cetvellerden, pergellerden, Hendesi aletlerinden başka bir şey bulamadılar. Hepsini kırdılar, kopardılar, döktüler, dağıttılar, yıktılar. Bir hafta geçmeden büyücü doğan unutuldu. Yıllarca onunla korkunç bir kabus, meşhum bir birsam gibi uğraşan dımışkın mustarip ruhu sanki birdenbire rahatladı. Ramazanda ordusuyla Şam'dan çıkan Selahaddin, birkaç hafta sonra Safat'la Kevkeb'i de aman vererek aldı. Oranın ahalisini de Sur'a gönderdi. 5-6 sene içinde Irak'ta, Suriye'de hükmü altına girmeyen bir kale yoktu. Ötede beride kalan mutaassıp güruhu aman istiyor, teslim oluyorlardı. İslam'ın bu parlak galebelerinden kederlenen papanın yüreğine inmişti. Mukaddes Roma, Cermen İmparatoruyla Fransız Kralı Filip, İngiliz Kralı Richard. Sonra... Avrupa'nın bütün namdar şövalyeleri haç alametleri taktılar. Philip ve Richard deniz yoluyla geleceklerdi. Sur, Avrupa'dan hınca hınç gelen imdatlarla o kadar doldu ki kale bu kalabalığı almadı. Siyah bayraklı, hatsiz hesapsız bir ordu Akka'ya doğru taştı, fışkırdı. Selahaddin bu kara tufanın önüne yıkılmaz bir çelik kaya gibi çıktı. Bu kudurmuş canlı dalgaları kırdı. Sahrayı kırmızı, sakin bir denize çevirdi. Evet, birkaç saat içinde düşmanın on bin tanesini öldürdü. Geri kalanları esir etti. Ölüleri nehre attılar. Zira gömmek imkanı yoktu. Her taraf ceset dolmuştu. Nihayetsiz leş yığınlarının taa havayı bozdu. Şanlı galip hastalandı. Kulunç illeti onu kımıldatamaz bir ıstırap yumağı haline soktu. Hekimler, ölüm zehriyle kaplanmış bu er meydanının hemen terkine lüzum gösterdiler. Selahaddin Akka'daki askerine, Ben hastalandım. İyi olmak için buradan uzaklaşmaya mecburum. Siz sebat ediniz. Korkmayınız. Yine geleceğim. Haberini gönderdi. Dünyayı titreten bu kahraman sedye içinde kıvrana kıvrana harubeye gitti. Meydanı boş bulan mutaassıp salipçiler, Akka'yı bütün kuvvetleriyle karadan denizden sardılar. Bütün kış muharebeyle geçti. Mukaddes Roma Cermen İmparatoru'nun ordusuyla Suriye'ye yaklaştığı söyleniyordu. Yaz gelince kulunçları geçen Selahaddin yatağından kalktı. Atına bindi. Bir dakika durmadı. Cihada koştu. Yine eskisi gibi ordusunu Telkisan'da kurdu. Akka'yı saran hesapsız kuvvete her gün hücuma başladı. Salipçiler fütur getirmiyorlardı. Her tarafa istihkamlar kazmışlar. Muhasara ordusundan başka arkalarını vuran Selahaddin'e karşı da ayrı iki büyük ordu çıkarmışlardı. Artık Akka'yı kurtarabilmek ümidi sönüyor gibiydi. Franklar deniz yoluyla birçok kavi keresteler getirmişler, kalenin üç köşesine altmış arşın yüksekliğinde beşer tabakalı üç büyük burç kurmuşlardı. Burçların her tabakasında asker vardı. Gece gündüz kalenin siperlerine ok, ateş yağdırıyorlar, büyük endekleri dolduruyorlardı. Selahaddin atıyla muharip saflarının arkasındaki küçük tefeciklerde geziniyor, Kalenin etrafında yükselen bu büyük burçlara bakarak dişlerini gıcırdatıyor, ''Ah gitti, ah gitti'' diyordu. Vaka, içeriden bu burçların üstüne neft, paçavra plan atıyorlardı. Ama hiçbirisi tutuşmuyordu. Selahaddin, Şahin gözleriyle kalenin müdafaadaki hareketini görüyor, ''Acaba bu tahtalar niçin yanmıyor?'' diye düşünüyordu. Bu merakını o gün tutulan bir esir halletti. Frank mühendisleri, kulelerin ahşap kısımlarını derilerle kaplamışlar. Üstüne sirke, çamur, sonra bir takım yanmaz elzalar sıvamışlardı. Küçük büyük, harple amanla şimdiye kadar elli kale alan bu kahraman, sevgili hakkasının can çekişmesine dayanamıyor, geceli gündüzlü, az kuvvetleriyle bu çok düşmana saldırıyordu. Artık iki tarafta fütur getirmek üzereydi. Hırsından kıvranan Selahaddin, bir sabah burçlardan birisinin tutuştuğunu gördü. Gözlerine inanamadı. Atının üstünde doğruldu. Sağ elini gözlerine siper yaptı. Dikkatle baktı. Arkasındaki muhariplere sordu. ''Tutuşuyor değil mi?'' ''Evet.'' ''Birdenbire.'' Alev içinde kalan burçtan müthiş bir vavayla yükseliyordu. Her tarafı birden ateş almıştı. Dördüncü, beşinci tabakadan siyah noktalar yerlere atlıyordu. Diğer iki burçtaki askerler de bağırarak kaçışıyorlardı. Yarım saat geçmedi, bunlar da ateş aldı. Selahaddin hemen kati hücum emrini verdi. Ansızın iki ateş arasında ürken düşmanlar, mücahitlerin keskin kılıçları altında kırıla kırıla kaçtılar. Selahaddin, Kıymetli kalesine girmedi. Altındaki kemikleri görünen naaşlarla hala cızırdayarak, fena koku çıkararak yanan yıkık burçların kömürleşmiş direkleri önünde atının dizginini kastı. Ordunun bir kısmı kaçıp kurtulanların arkasından gitmişti. Yaralılar toplanıyor, esirler bağlanıyordu. Huzurunda, bugünkü muzafferiyetten sevinen yorgun kale kumandanına, ''Bu kaleleri biz yanmaz biliyorduk. Nasıl yaktınız?'' diye sordu. Evvela yakamadık sultanım. Layenler sirkeyle, çamurla her tarafını sıvamışlardı. Kale içinde bir ihtiyar garip çıktı. Bana istediğimi veriniz, bu burçları yakayım, dedi. Ne istediyse verdim. Neft, kireç, pamuk, kil, bir ay içinde üç bin tane humbara döktü. On beş günde çalıştı, yedi oluklu, hiç görülmemiş bir mancınık yaptı. Bu sabah Artık işim bitti, İsterseniz yakayım, dedi. Hadi yak, dedim, yaktı. Selahaddin merakla, nasıl yaktı, diye tekrar sordu. Burcun en dolusuna bir anda yaptığı tuhaf mancınıkla humbaralar yağdırmaya başladı. Her tarafı evvela mor bir alev kapladı. İçindekiler de tutuştu. Öbür burçlardaki düşman korkusundan kaçmaya başladı. Biz de kapıları açtık. Arkalarına düştük. Şimdi bu ihtiyar nerede? İçeride. Ne yapıyor? Kendine minnettar kalan ahalinin elleri üzerinde geziyor. Sen ne mükafat verdin? Mükafat kabul etmiyor. Ne verdiğimse reddetti. Çabuk buraya getirt. Ben onu memnun etmek isterim. Baş üstüne sultanım. Almaşlahlı genç kumandan hızla uzaklaştı. Adamlarını kaleye koşturdu. Selahaddin, birkaç saat evvelki kanlı boğuşmalara saha olan meydana bakıyor, direklerin arasında yanan cesetlerin keskin kokularından tiksiniyor, vücudunun her tarafında yine müthiş kulun çağrıları duyar gibi oluyordu. Yarın şüphesiz hava yine bozulacak, orduda hastalık başlayacaktı. Muhaliplerine bütün ölüleri arabalarla denize taşıyıp atmalarını emretti. Limanda mutaassıpların elinden alınmış, Mısır'dan donanma tam vaktinde yetişmişti. Kalenin kapısından zafer, sevinç, şevk naraları savuran bir kalabalık çıktı. Selahaddin başını çevirdi. Elleri üstünde beyaz sakallı, küçük bir ihtiyar gördü. Akka'nın minnettar ahalisi, kendilerini ölümden, esirlikten kurtaran muhterem vücudu başlarında taşıyorlardı. ''Ya Sultan, işte bizi kurtaran!'' diye bağırışarak yaklaştılar. Üstü başı perişan, siyah başlıklı, beli bükük bir ihtiyar. Yere ayaklarını basınca biraz doğruldu. Çok sıkılmış olduğu yüzünden belliydi. Sultanın arkasından, atlılar arasındaki şamlılar bir ağızdan ''Büyücü! Büyücü doğan! Büyücü doğan bu!'' diye haykırıştılar. Sonra ansızın çöken derin bir sükun bu hayreti daha beter ağırlaştırdı. Selahaddin atından atladı. İhtiyara doğru birkaç adım attı. Doğan, sana bin deve, yüz bin dinar. Hem de bütün kerek malikanelerini ihsan ettim. Daha ne istersen söyle. Emirlik, hakimlik ne istersen. Dedi. Ben bir şey istemem. Sultan kalın kaşlarını çattı. Başını salladı. Hizmetin büyüktür. Sen burçları yakmasaydın, Hakk'a mutaassıpların eline düşecekti. Akka düşünce, biz İslamlar Suriye'de tutunamayacaktık. Kudüs'ü bile bırakıp çöllere çekilmeye mecbur olacaktık. Sen hepimizi bu akıbetten kurtardın. Yalnız bizi değil, belki bütün İslam'ı kurtardın. Bu mükafaata layıksın. Kabul et. İhtiyar kafasını yukarı kaldırdı. Ben bu hizmeti hasbeten lillah yaptım. Ecrimi ancak Allah'tan isterim, dedi. Sonra sultanın cevabına meydan vermeden döndü. Yüksek sesle hükümdarlarından kaleye hemen kendisinin emir nasp yalvarmaya başlayan Akkağlıları göstererek ilave etti. Yalnız beni bunların elinden kurtar. Son